The Bir Emi'nin gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın sonu Kadın İşçi Dergisi'nin editörü sevgili Necla Akgökçe. Yayına hoş geldin Necla öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kadın işçinin yayın hayatına başlamasının senle de telefonla konuşurken neredeyse artık üçüncü yılına girdiğinden bahsetti. Bundan önceki süreçte aslında kadın işçiyi ve seni programımızda konuk etmiştik. Yine konuk etmek istedim bu dönemde de. Dinleyicilerimiz için belki ilk defa kadın işçiyi dergisinin ismini duyan dinleyicilerimiz için dergi. Kimdir? Nereden oluşur? Neden yola çıktınız? Amacı neydi derginiz? Dilersen sohbete böyle başlayalım. Söz sende. E, Tabi e, şimdi e, e, kadın işçisinin şöyle bir amacı vardı. Şöyle bir amaçla yola çıktık. E, kadınların ücretli emek alanında karşılaştıkları hak ihlallerini e, ve e, soru hak ihlallerini kaydını tutmak e, akla gelmeyen sorunların e, yani e, üretim sürecinde karşılaştıkları çeşitli sorunları görünür kırmaktı amacımız. Biz bir grup yani feminist kadın e, harekete geçtik. Bundan 3 yıl önce diyeyim. E, 17 Kasım'da 3. yılımızı e, doldurmuş olacağız. E, genel olarak e, şunu düşünüyorduk. Yani daha önce işte içimizde sendikacılar var daha önce sendikada çalışmış olanlar var akademisyenler var işçi kadınlar var şey beyaz yakalı kadınlar var böyle hani değişik geniş bir grubuz feminizm anlayışlarımız da çok birbirine benzemiyor fakat hepimiz şu noktada birleşiyorduk evet Kadınların ücretli çalışma alanında bir takım sorunlar var, sorun alanları var. Buralarla sendikalar o kadar da fazla ilgilenmiyorlar. Biz bu sorunları görünür kılacağız, bunu politikleştireceğiz. Mesela hani örnek vereyim, ücret eşitsizliği, ücret ayrımcılığı, kadınların çok sık karşılaştığı meselelerden bir tanesi. Yani erkeklerle aynı işi yaptığımız halde eş değerde eşit ücret almıyoruz. Mesela bunu bir görünür ben kılmak i̇şte epeyli olmasa bile bir direnişe gittiğimizde e, bu meseleyi kurcaladık. E, erkeklerle eşit ücret alıyor musunuz? E, düşük ücret mi alıyorsunuz? Düşük ücret alıyorsunuz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz e, diye. Yani hani sorunu tespit edelim. Görünmeyen bir sorunu... Altını çizelim ve bunun üzerinden politik oluşturalım dediğim gibi sendikalar bunun politikasını yapmıyorlar. Diğer önemli bir e, şeyimizi aldığımız e, gündemimizi aldığımız diğer önemli bir mesele de kadın işçi sağlığı iş güvenliği. Türkiye'de işçi sağlığı iş güvenliği meselesidir gerçekten sendikalı e, olan işyerlerinde bile hala devam ediyor. Doğru düzgün tanımlı meslek hastalıkları yok işçiler. E, ...işçiler iş cinayetlerinde yaşamlarını geçiriyorlar. Bunların arasında kadınlar da var. Kadınlara dair meslek hastalıkları ve iş cinayetleri asla ve asla görülmüyor, kayda tutulmuyor. İstanbul İşçi, İşçi, Sağlığı, İşçi, Merkezi. Sağlığı, İşçi Sağlığı Merkezi bunu hani biraz gündeme getirmeye başladı. Birkaç senedir gündeme getirmeye başladı. Kadının işte e, cünayetlerinin de yani iş cünayetlerinin de e, kaydını tutuyor. Bunun, dışı, bunun dışında e, kadınlar binbir türlü e, meslek hastalığıyla karşı karşıya bunlar meslek hastalıkları olarak görülmüyor. Yani bu iki mesele mesela bizim bütün haberlerimize e, yansıyan e, şeydi. E, alttan e, alt temamız hep Böyle bunlar üzerinde dolaştık dolaştık durduk Dirençleri de haber yaptık e, ama, grevleri de haber yaptık e, ama bu meseleyi hep kurcaladık yani ücret eşitsizliği ve kadın işçi sağlığı iş güvenliği ve hep şeyin altını diyeceğiz e, kadınlara dair kadınların farklı sorunları farklı meslek hastalıkları var kadınlara dair bir işçi sağlığı iş güvenliği e, ayrı bir iş güvenliği şeyi olmalı dalı olmalı diye Yani kadına ait bir iş sağlığı ve iş güvenliği ücret ayrımcılığı evet çok fazla her düzeyde çok fazla mavi yakalılar arasında da çok fazla memurlar arasında da çok fazla ücret ayrımcılığı bunu da gösterelim istedik. Peki çok teşekkürler ve güzel bir çerçeve söylüyorsunuz vaşı yaptım derginin amacı ile ilgili görünür olmak e, yani sorunları kazayarak görünür olmak ve aslında kayıt tutmak Peki bu evet. son, bir şimdi... de bunun politikasını yapmak ee, mesela e, ne bileyim eşle yerde eşit ücret için e, şeyde batılı kapitalist ülkelerde e, yani bazı ülkelerde şey varmez ücret şeffaflığı var e, Ücret e, tespit e, meselelerinin üzerine gidiliyor e, filan bu tür e, uygulamalar filan var yani bunları da elimizden geldiğince mesela çevirilerle de ülkede deneyimlerin aktarıyoruz ki burada da bir çerçeve olursun yani hani bir bir fikir olursun bu konuda yani Türkiye'de de ücreti ay karşı mücadele edeceğiz da nereden başlayacağız konusu. Gündemde ve bunu dediğim gibi çevirilerle gerek özel yazılarla bunun altını hep çizerek yani sadece şey değil görünür kılmak falan değil bunun portikisin oluşturma doğrultusunda da bir takım çabalarımız oldu. oldu. Evet. Mecrâmin bazen internet bağlantısında ya da benim internet bağlantımda küçük kopmalar oldu. Oluyor haber. İşte bunları gündem'e getirerek öyle diyeyim. Evet. Ben o sırada bir kopma oldu. Şu anda geri geldim. Evet. Ee, o da şu evet. anda seni Peki şöyle bir şey sorsam. Aslında belki de cevabını vermiş oldum ama son 3 yılda baktığımda hem yani hem tabii dergiye büyük bir ihtimalle çok fazla kadın işte temas ediyor. Yani sizin kemik kurulunuzun dışında anladığım kadarıyla e, haliyle orada da bir e, hem yani bilgi birikmi de ve deneyim de birikiyor. Böyle bir şey söylemek kolay değil, olmasa gerek ama son 3 yılda baktığınızda değişen bir şey var mı? Yani başladığınızdaki noktadan e, bugünkü noktaya geldiğimizde çalışma hayatı. Çünkü sadece tabii ki e, yani kadınlar kadın çalışma hayatı merkezinde olması ile birlikte Türkiye'de bir ekonomik kriz var. E, pandeminin e, sonrasında çalışma hayatında üreyen krizler var. Bu krizlerin üst üste binmesiyle sizin göz ve size temas eden kadınların, kadın işçilerin ilgili bir çıkarımsama yapabiliyor musunuz? Yani bu üç yılda bir şeyler daha e, iyiye gittiğini söyleyemiyoruz zaten. Türkiye'ye göstergeli bana göstermiyor ama daha bir şeyler kronik eşli diyebiliyor musunuz? Ya şöyle bir şey. Eskiden beri Türkiye'de kadın emevi güvencesiz bir yemekti. Evet şey çok fazla ha ise taşırna bağlı çağrıya bağlı çalışma dışarıdan çalışma yani evden çalışma Bunlar çok yaygındı özellikle pandemi takip eden dönerlerde mesela özellikle beyaz yakaları arasında bu dışarıdan çalışma evden çalışma bunun fazlalaştığını söyleyebilirim şey için işçiler açısından da şöyle bir şey var hem iş, iş güvencesizleşti e, hem iş güvenliği iş sağlığı meseleleri hiç mi hiç dikkat edilmemeye yani tedbirler en genel tedbirler bile alınmamaya baş, başlandı e, maliyet e, unsuru olarak e, görüldükleri için. Ve ortalama ücret düzeyinde bir düşüklük var ve bir türlü kadın ücretleri e, şey yapamıyor yükselmiyor. Ve dediğim gibi hani kısmi zamanlı çalışma, e, çağrıya bağlı çalışma, güvencesiz çalışma, geçici çalışma, özellikle hani geçici olarak çalışma, diyelim ki 3 aylık, 6 e, aylık, 9 e, aylık e, falan çalışma daha da yaygınlaştı gibi e, görürüyor bana. Yani e, emek ağızlarında dolaşan e, muhabir arkadaşlarımızın, Söyledikleri mesela oralarda ıı, iş arayan ıı, kadın yani iş ilanları olduğunu ıı, emek avzalarında işçi duraklarında iş ilanları olur. Şu aranıyor bu aranıyor filan diye. Hep böyle ıı, kısmi zamanlı yarım ıı, zamanlı işler ve geçici işler kısa süreli işlerin hani işinize ek bir de şu işte. Çalışabilirsiniz e, filan gibi ilanların çok fazla yaygınlaştığını söyle, söylemeye başladı arkadaşlarımız. Yani e, giderek güvencesizleşti ve aynı zamanda kadın emeğinin bir değersizleşme sürecini yaşadığını da düşünüyorum. Bu ama hem kriz krizin ardından gelen şey pandemi yani bir de hani biz İstanbul'da görmüyoruz ama deprem bölgesinde mesela hani orada da böyle yani çok düşük ücretli insanlar çalışmaya başladılar kadınlar çalışmaya başladılar evin geçimini sağlamak için Evet yani hani genel anlamda böyle bir şey böyle bir çerçeve çizebiliriz diye düşünüyorum yani şey gibi görünüyor ama mesela Deprem bölgesi ile ilgili biz bir ücretli çalışma deprem bölgesindeki kadın emeği üzerine bir ücretli emek üzerine bir çalışma yapıyoruz. Orada şey görülüyor. Mesela gündeliğe giden kadınların sayısı Hatay'da çok eskiden de fazlaymış ama şimdi iyice artmış. Fakat Ücretler erkek ücretleriyle kadın ücretleri arasında e, bayağı ciddi bir e, fark var yani e, erkek 200 alıyorsa kadın 100 finan alıyor e, bunun dışında e, şeyde e, işte fabrikalarda da öyle e, kadın istihdamında e, belli e, azalışlar söz konusu e, yani evet, evet ben, de, ben genel anlamda böyle böyle bir çizebiliriz. Böyle bir resim edeyim. çizebiliriz Türkiye geneli için. Evet Antakya olduğu için ben de bir şey söylemek istiyorum çünkü ben de gönüllü çalışıyorum e, bölgede tamam e, daha özel üzerinde gidip geliyorum. Özellikle e, biz orada kadın çalışmasını yürütmeye çalışıyoruz kadınlarla birlikte e, mesela şey de çok fazla e, bün, yani e, tarım yani tarım mevsimine göre olan çeşit işte meyvaları toplamak gündelik ve güvencesizlik şu anda çok fazla haliyle büyük bir ihtimal öncesini bilmiyorum haliyle e öncesinde de öyleymiş. Ee, evet, evet. Yani bizim da öyle. da öyle bir şey çıktı. Evet. Yani kadınlar evet. Yani zaten çok az çalışan insanlar çok, evet. e fazla bir alan olmadığı için çalışma alanı şu anda Hı -hı. çok çok kısıtlı olduğu için. Kadınlar gidiyorlar, parlalara gidiyorlar ya da zaten evet. bazen bakterileri olduğu onları toplayıp erişebildikleri kıvrını sayıdaki pazarda ürünleri çıkartıp aileye geçim sağlamaya çalışıyorlar. Evet, evet. evet. evet. evet. evet. Peki ne? Ya böyle programı daha düzden yaralamışken şunu da sanmak istiyorum. Ne tak kadın işçinin başka faaliyetleri neler? Yani sonuçta siz hani bir dergi çevretişiniz, ee, hem de politik evet, dergi çevretiş, e, e, politik feministlersiniz ve yani bu dergi çevresi aynı zamanda hani bir yayını e, okuyuculara iletmenin dışında da e, kendine e, işte istersen görevde, istersen misyon de. Yani başka ne tarz faaliyetler yapıyorsunuz? Benim bildiğimden, yani ben de tabii ki size çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Atölyeleriniz var. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Çok yakın bir zamanda bir kamptaydınız. Başka evet. türlü atölyeler yapıyorsunuz. Biraz o içeriklerden de bahsedersen lütfen. Ya atölye, atölye iki tür atölye çalışması planlamıştık esasında. Birincisi hani... Ee, şeyde üniversitede e, şeyle emek e, kadın emeğiyle e, ilgilenmek isteyen e, öğrencilere yönelik bir e, atölye çalışması. Yani e, biraz kadın emeği konusunu çalışan çok of temiz arkadaşımız de. yok. Teşvik hani e, amacıyla öyle bir ve Feryal saygılı yürütüyordu e, bu e, atölyeleri. E, amacımız buradan e, biraz dergiye de hani bir şey devşirmek yani belki can, yani, can suyu olsun can suyu aktarmak idi gerçekten bu atelierler çok iki sene çok iyi gitti oradan pek çok arkadaşımız şu anda kadın işinin gönüllüsü olarak çalışıyor ve hani haber yapıyor işte makale yazıyor, şeyimizi, internet sayfamızı yeniliyor. Hani içimize o ateleden içimizde hani düzenli çalışan bir arkadaşımız da oldu. Mesela o, o ateliyelerden. Yani bir de biz de işçi havzalarında kadın işçilere yönelik bir eğitim, bir ateliyeler çalışması yapalım istedik. Onda pek başarılı olduğumuz söylenemez fakat ona şu bu işte bu sene bir de şey yaptık kadın işçi kampı yaptık hı hı. kamp anlamadığım bir biçimde şey oldu epey bir ilgi gördü kadın işçilerle izinde evet, şimdi şöyle bir şey var kadın işçiler genel olarak ipimiz için aynı şey söz konusu. Tüm çalışanlar var, kadın işçilerin de bir rutinleri var. O rutinlerin dışına çıkma konusunda çok istekli e, olamıyorlar. Yani e, eve gidiyorlar, e, şey e, işe gidiyorlar, işten eve geliyorlar, evde iki işleri e, yapıp bitiriyorlar. Ondan sonra epey bir yorgun düşünüyorlarken düşüyorlar, kendilerini ayıracak bir lokmacık zamanları yok. Ama bu alışılmış bir şeyi kırma konusunda da çok şey değiller. Yani hani. E, yeni her zaman şeydir ya insanda bir korku endişe uyandırır işte ben sendika eğitimlerinden biliyorum kadınlar mesela sendika eğitimlerinin çok fazla e, teşvik de olsa çok fazla katılmazlar çocuk bakımıydı şuydu buydu falan fakat kadın işçi kampı öyle olmadı 17, yani 17 18 şey vardı e, kadın arkadaşımız vardı bunların bir kısmı işte e, işçi e, yani idi. E, bir kısmı çok az kısmı sendin kardeşim e, ve aramızda memurlar e, ve yani beyaz yakalı diye yani ben böyle ayrımlara da karşıyım kadın emeği söz konusu oldu ama e, o kesimden de arkadaşlar vardı ve biz e, eğitim yapalım istiyorduk yani kadın işçilerle hem de e, biraz Kendilerini ayıracakları bir zaman olsun nefes alsınlar filan istiyorduk. Onun belli ölçülerde sağladık gibi düşünüyorum. Eğitim şöyle bir eğitimdi. Sendikalaşmaya ön hazırlık eğitimi gibiydi. Yani bir sendikanın eğitim çalışmasında yer alan eğitim sendikal eğitimlerde yer alan konular bizde de vardı. Ama biz bunu toplumsal cinsiyet Perspektifiyle işledik. Neydi bu? Ya mesela diyelim ki toplu sözleşmelerin eşitlik mekanizması olarak kullanılması. Kadın erkek eşitliği mekanizması olarak kullanılması. Kadınlar toplu sözleşmelerde e, neler yapabilirler, nereleri zorlayabilirler, nasıl girebilirler o e, rutin erkek merkezli toplu sözleşmelerin içine bunu tartıştık. Kadın işçi sağlığı, iş güvenliği tartıştık. Orada bir şey haritası vardır. Ağrı haritası diye bir şey vardı. Gerçekten onu hani e, elimizde elimde şey olsaydı gösterirdim. Yani mağmami yaka ka falan diyoruz. Ama kadınların meslek hastalıkları şöyle bir şey. Nereniz ağrıyor nere, yani e, nerede meslek e, hastalığı olduğunu düşünüyoruz. Mesela boyun fıtığı ya da bel fıtığı falan. O şeyi şemayı, kadın vücudu şemasını göreceksiniz. Şuraları dolmuş vaziyette, bel dolmuş, bilekler dolmuş. Hani kadınlar riskli mesleklerde çalışmıyor, daha az riski olan mesleklerde çalış, çalışıyor. O nedenle hani daha iyi durumdalar e, meslek hastalıkları ve iç sağlığı, iş güvenliği açısından diye genelde böyle yargılardan özellikle sendikalarda ve şeylerde göreceksiniz. O tabloyu bir görseler her taraf şey böyle nokta nokta işaretlenmiş şey dolu. E, yani e, e, <gülüyor> hasar, evet hasar. E, bunun dışında psikolojik e, hmm. e, hasar da. Epey fazla ve aynı zamanda mobbing taciz falan onlar da üstüne e, biniyor yani bu e, iş güvenliği sorunlarının kadın işçi sağlığı iş güvenliğinin üzerine biniyor böyle yani 1990'ı atlattık biz hani sıkıcı olabileceğini düşündüğümüz eğitim gerçekten çok e, yani biz de memnun olduk e, şey de böyle bir kaynaşma da oldu kadınlar arası yani güzel geçti öyle diyeceğim <gülüyor> herkes kesinlikle. bir kere daha bir daha senede daha gelelim gelelim falan yapıyor ama bilmiyoruz tabii yani yapabilecek miyiz? Ee, gelenler yani keşke kampı... geleneksel hale gelsin kesinlikle kadınların büyük, çok ihtiyacı olan bir şey ee, peki gelen kadınlar sizinle daha önce neyi ne işte dergiyi okuyan ondan sonra dergi çevresinden miydi yoksa ne bileyim biz bunu sosyal medyada <gülüyor> e, duyurusunu niye e, çektiniz? Duyurusunu çıkmıştınız ve onlar size, yani o mekanizma işledi? İşçi avlularında çalışan arkadaşımız arkadaşlarımız var. Bahar bunlardan biri. Bahar arkadaşımızın epey bu süreçte emeğe geçti. Bir de biz Malatya'ya gittiğimizde e, oraya giden arkadaşların bundan arasında Bahar da var, Özgür de var. E, oradan da e, bazı kadın arkadaşlarımız böyle bir şey katılacaklarını hani söylemişler. Oradan da geldi. Onların deneyimi gerçekten çok farklı ve çok iyiydi. Teksi diş kolundan çalışan kadın arkadaşlarımızdı e, Biraz bağrın e, doğal çevresinde bulunan arkadaşlar. E, kadın işçiyi tanıyorlar mı? Bir kısmı tanıyor kadın işçiye. Okuyorlar takip ediyorlar bir kısmı da bu vasıtayla yani kamp vasıtayla hastasıyla tanımış, tanımış oldular. <gülüyor> ve, ha, evet evet. E, takip edeceklerini söylediler. E, ama şöyle de bir şey vardı. Daha önce gerek direnişler gerekse grevlerde haberlerini yaptığımız arkadaşlardı. Büyük bir çoğunluğu şeyin e, kampa katılanların. Böyle hani haberciliğin e, hak kadın hakları yani kad, emek üzerine kadın hakları haberçiliğin böyle de bir e, şeyi oldu bize artı bir e, yanı oldu yani hı hı. haber hastasıyla tanınmıştık evet. kadınları. Evet. Ee, şimdi şey daha sonra son iki dakikağımıza girdik de. Ee, tamam. Şimdi. E, Kadınlar ya yani çalışan kadınlar işte yazıyorlar mı yani yazı yazıyorlar düzenli bir şekilde? Yazı yazıyorlar mesela kamp e, izlenimlerini istemiştik hemen herkes yazmış. Bunun dışında dışarıdan e, yeni yeni dışarıdan e, bu kamptan da e, e, yazacağına söz veren arkadaşlarımız oldu. Bir iki arkadaşımız üretim içinde bulunup da hani yazı yazmaya başlayan arkadaşımız oldu. Abi bu süreçte işte geçen yıl içinde bir şey daha yaptık biz. Kadın Emeği Sempozumu yaptık. Ona çok önem veriyoruz. Zehra Kosova adına yapmıştık. Oraya gelen Kadın Emeği hakkında yazan makaleleri de şu anda toparlıyor. Galiba önümüzdeki günlerde bir e, e, sempozyum kitapçığı çıkaracağız. Çok güzel. Onu söylemiş olalım. Çok, çok harika. Bir de belki efendim, e, okumak isteyen, size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Kadın işçi nasıl e, erişebilir ve okuyabilirler? Dinleyicilerimize onu da söylemiş olalım burada. E, i̇nternet sayfamıza girebilirler. E, Google'a kadın işçi yazsınlar. Hemen çıkıyoruz zaten. E, Hı -hı. Bunun dışında Facebook, e, Instagram... Ve Twitter sayfalarımız da var. Evet. Pek, e, kadın işçilerin ister alanları yine diyelim mavi yapı. Yani ister fabrikada, atölyede olsunlar. ister bir plazada e, olsunlar. E, sorunları için size de erişip e, erişebilirler. Evet. Değil mi? Evet. Peki. E, yayınımızın sonuna geldik. E, kabul ettiğin için e, bu sohbeti çok çok teşekkürler Mecla. Ben teşekkür ederim asıl. Seni ee, de görmüş olmak çok güzel oldu. Uzun süredir bile görüşmemiştim. Bu evet hafta çok güzel oldu. Şey, değil evet. mi? Evet. Ee, ve bir başka emeğin günü bu programda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.